Evet, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesi çok kapsamlıdır kardeşlerim. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesi ibadeti kapsar. İbadetse, Allah Azze ve Celle'nin sevip razı olduğu, açık ve gizli bütün söz ve fiilleri kapsayan bir isimdir. İbadet dediğimizde bizden sudur eden söz, fiil, düşüncenin eyleme döküldüğü noktadır. İbadet dediğimizde muhabbet, korku, ümit, tevekkül gibi kalbi ibadetleri, zikir, şükür, iyiliği emretme, davet yapma, kötülüğü yasaklama, Kur'an okuma gibi kavli ibadetleri namazdı, oruçtu, haçtı, zekattı, nafile sadakaydı gibi mali ibadetlerin hepsini kapsar. Yine aynı şekilde ibadet şeriatın tamamını kapsar kardeşlerim. Çünkü Müslüman haramlardan kaçındığı vakit farzları, mendupları cennete girip Allah'ın veçini görmeyi dileyerek işlediği mübahları yerine getirdiği zaman bu eylemi kendisine sevap kazandırdığı bir ibadet olur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Şüphesiz akide kul ile Rabbı arasındaki ve kişi ile diğer insanlar arasındaki bağdır. İşte bu çeşidiyle tevhidin ve velanın yani Allah için sevme ve Allah için bu etme çok önemlidir. Şüphesiz akide insanın dünya hayatındaki berzah veyahut kabir hayatındaki ahiret hayatındaki durumunu kapsar. İslam akidesi Allah'ın kitabı ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetiyle kayıtlıdır. Bunda Hiçbir şek ve şüphe ne yapmaz? Olmaz. Zira onun kaynağı tevfikidir. Allah'tan gelmedir. Sahih akidede kesin inanç zorunludur kardeşlerim. Kaynaklarının sahihliğinde kesinlik olması zorunludur. Bu da ancak Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir. Zan ifade eden hiçbir şey bize akide olamaz, olması mümkün değil. Dolayısıyla icmaydı, kıyastı ve beşeri akıl gibi zannin kaynakların hiçbirisi akideye kaynak olması sahih değildir. Her kim bunlardan birini sahih akideye kaynak edinirse doğru yolma, bulma yolunu imkanını tamamen kaybetmiş olur. Ve akideyi hata ve isabet eden beşeri bir işlihata dayandırmış vaziyete gelir. Onun için kitap ve sünnetin dışında bir akideyi akide edinen veyahut buna bağlayan birisi kesinlikle doğru yolu bulamayacaktır. Nerede isabet ettiğinin bile farkına varamayacaktır. Ve fırkayı dallet dediğimiz Sonradan çıkan fırkaları da inkar etme özelliğini kaybedecektir. Çünkü onların da akideleri hep zanla dayanmaktadır. Senin kabulünde bir ölçü olmadığı zaman onları reddetmedi de bu ölçü senin işine ne yapmayacaktır? Yaramayacaktır. Bakın Cehmiyeye, Mu'teziliye, Eşariyeye bunlar hep kelam ehlidir. Farklı akidenin kaynaklarından saydıkları için hep hata etmişlerdir. Onu şer'i nasların önüne geçirmişler. Böylece onların katında kitap ile sünnet beşeri akla tabi bir konumda kalmıştır. Bu durum Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini hafife almanın bir türüdür. Onlar bu yolla İslam akidesini beşeri görüşlere ve akli iştiratlara boyun eğdirmişlerdir. Bunlar doğru şeyler değildir kardeşlerim. O halde akide neymiş? Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir. ehl sünnet vel cemaat dalalet ve ve sapıklık fırkalarının arasındadır kardeşlerim. Her meselede vasat olmuştur. İslam dinine nispet edilen dalalet fırkalarının akideler arasında vasattır. Akide bölümlerinin her konusuna bakın, kimi ifrata, kimi tefrite, yani kimi önde aşırı gitmiş, kimi de tamamen geride kalmıştır. Hep birbirine iki zıt fırkanın görüşünü görürsünüz. İşte ehli sünnet tam bu zıt fırkaların ortasındadır. İki batıl arasında bir haktır. Bütün meselelerde sapmış iki tarafın ortasında ehli sünnet vel cemaat vardır kardeşlerim. Evet. Mesela ibadetlerde Ehli sünnet vel cemaat, rafiziler, sofiler ve dövzüler ile nusayrilerin tam ortasındadır. Rafiziler ve sofiler, Allah'a olan, onun meşru kılmadığı zikirlerle, tevessüllerle ibadet ederler. Bidat, geceler kutlarlar, günler yaparlar, habirler üzerine bina edip orada namaz kılarlar adak adarlar, mum dikerler, taş yapıştırırlar, tavaf ederler, kurban keserler. Onların aşırı gidenleri kadir sahiplerine ibadet ederek isteklerinin yerine gelmesi, hatta korktuklarının defedilmesi için onlara sığınırlar. Kurban keserler ve dua ederler. Evet, Dürziler, Nusayriler Allah'a ibadeti tamamen terk etmişlerdir. Hatta bunlara, dürdüzülere bir ismi de bunların Alevilerdir. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez ve had çatmazlar. Ehli sünnet vel cemaat ise Allah Azze ve Celle'ye Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde geldiği şekliyle ibadet ederler. Allah'ın kendilerine farz kıldığı hiçbir ibadeti terk etmezler. Kendiliklerinden bidat çıkararak ibadet tayin etmezler. Çünkü onlar bilirler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bizim bu işimizde yani dinimizde emretmediğimiz bir şey yaparsa onu dine katarsa o şey reddedilir sözünü ehl-i sünnet vel cemaat dostur edinmiştir. Her kim üzerinde embimiz olmayan bir amel işlerse o reddolunur demiştir Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Ve muhakkak ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu, işlerin en kötüsü ise dinde sonradan çıkarılan her bidattır. Her bidatta da sapıklıktır demiştir Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerim. Ehl-i Sünnet, Allah'ın isim ve sıfatlarını bilir, ona nasıl gelmişse öyle iman eder. Allah Azze ve Celle, Ehl-i Sünnet vel cemaatı bu konuda da Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinin delalet ettiği orta yola hidayet etmiştir. Ehl-i Sünnet, Allah'ın şerin aslarda sabit olan bütün sıfatlarına iman eder. Allah'ın kendisini vasıflandırdığı sıfatlarla ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'yi vasıfladığı sıfatlarla tatiline yani manasını iptale, tevile yani yorumuna, temsile yani bir şeye benzetmeye ve teklife nasıllığı belirlemeye gitmeden olduğu gibi alır öyle iman eder. Ve bu sıfatların hakiki olup Allah Azze ve Celle'nin celalına layık bir şekilde olduğuna ve mahlukların sıfatlarına benzemediğine iman ederler. Ama bakın topluma Allah nerede? Nerede arsan orada. Yerden, mekandan münezzehtir diye küfür sözleri her yerde duyarsınız. İslam dini nedir? Akıl ve mantık dinidir derler. Halbuki İslam dini vahiy dinidir. Allah kitabında Resulü sünnetinde kendisini nasıl vasfetmişse gökte dediyse el, yüz, ayak yani kendisine ne sıfat zikrettiyse biz onları olduğu gibi alır hiçbir benzetmesine manasını iptal etmeden yorumuna ve naslığına gitmeden olduğu gibi alır iman ederiz kardeşlerim. Bizim akidemiz bu ve bize ehli sünnet denmesinin sebebi de budur. Sesim geliyor değil mi? Ehli sünnet şer'i nasları temel olarak alırlar ve onu beşeri aklın önüne geçirirler. Beşeri aklı şer'i nasları anlamak için vesile İlimleri elde bilmek, amellerin salahı ve kemale için bir şart olarak kabul ederler. İlim ve amel işte bunların ikisi birbirinden asla ayrılmaz kardeşlerim. Lakin akıl bu hususta müstakil değildir. Ehl-i sünnet vel cemaat akıl konusunda orta yolu tutmuştur. Bu veya eşari gibi masların önüne geçirmemiştir. Aklı ayıplayan, sarih aklın yalanladığı şeyleri ikrar eden ve sarih akıl ile batıl olduğu bilinen ve doğruluğu bilinmeyen şeyleri tasdik eden tasavvufçular gibi de aklı kötüleyip ihmal etmemiştir. Ehli sünnet aklı ne yapmıştır? Akıl Hatip değil, muhataptır. Sürücü değil, sürülendir demiştir. Evet, ehli sünnetler cemaat kader, kaza ve kader konusunda daha çok ihtiyatlıdır ve orta yoldadır. Ehli sünnet kulların hakiki fail olduğunu ispat etmişler. Kullara nispet edilen fiillerin hakiki olduğunu ve kulun fiilinin Allah'ın takdiri, dilemesi ve yaratmasıyla olduğunu söylemiştir. Allah azze ve celle kulların yaratıcısı olduğu gibi onun fiillerinin de yaratıcısıdır. Ve Saffat 96'da Rabbimiz buyurduğu gibi Halbuki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah yaratmıştır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. İnanacak şeylerin, sorulacak şeylerin, cevapların hepsi Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden olması gerekir. Kulların meşiyeti dilemesi de Allah'ın meşiyeti altındadır. Allah dilemedikçe hiç kimse bir şey dileyemez. Bununla beraber Allah kullarına kendisine itaat etmelerini, Resulüne itaat etmelerini emretmiş, onları kendisine isyan etmekten yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle takva sahiplerini sever, fasıklardan razı olmaz. Allah Azze ve Celle Resuller göndererek, kitaplar indirerek kullarına hücceti ikane etmiştir. İtaat eden delil ve tercihiyle itaat eder. Böylece güzel karşılığı hak eder. İsyan eden de delil ve tercihiyle isyan eder. Böylece cezayı hak eder. Kardeşlerim kaderde de dört rukun vardır. Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır, bilir. Allah olacak her şeyi göklerde yeri yaratmadan 50 bin sene önce levh-ü mahfuzda yazmıştır. Allah diler, onun dilemesi meşiyeti, kudreti kapsayıcıdır. Muhakkak ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani Allah bunu takdir etti dediğimizde Rabbim bunu biliyordu. Rabbim bunu yarattı Rab'bim bunu diledi. Evet. Demek ki Allah'ın ilmi, dilemesi, yazması ve yaratması dörtlükü. Ehl-i sünnet vel cemaat ceza ve tehditte de orta yoldadır kardeşlerim. Yani ne hariciler gibi insanları ebedi cehenneme ne mürciyeler gibi cehennem sadece korkutucudur demiştir. Muhakkak ki Allah'ın cenneti ve cehennemi vardır. İnanan insanların gideceği yer cennet, küfreden günah işleyenlerin ve şirk koşanların gideceği yer de cehennemdir. Allah bizleri arşın gölgesi altında gölgelenen o yedi sınıf fırkadan olanlardan eylesin. Evet kardeşlerim, el Sünnet ve Cemaat Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün sahabesini sever. Onlar hakkında ki Allah onlardan razı olsun onlar hakkında hep dua eder onların iyiliklerini anar onlara kötü söz söylemez. Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu ümmetin en üstünleri onlardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın onları nebisine sahabelik ettiği için seçtiği, Allah Azze ve Celle'nin kitabında övdüğü ve onlardan razı olduğunu söylediği seçkin topluluktur. Ehl-i sünnet onların arasında geçen çekişmelerde susar. Onlar hakkında konuşmaz. Onları isabet ettikleri zaman iki, hata ettikleri zamansa, bir ecir alan müştehitler olarak görür. Onların en faziletlisi Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve sırasıyla takip eder gider. Allah onların hepsinden razı olsun. ehl Sünnet ehl Beyt'i sever. Onlar için Allah razı olsun der. Evet kardeşlerim Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz zaman çok iyi düşünmemiz gerekir. Ehli sünnet ve cemaatın kavram ve tariflerini güzel yakalamamız gerekir. Bunu yapmadığımız zaman, bu kavramlardan haberimiz olmadığımız zaman yani elimizde bir şablon, elimizde bir doğrular cetveli olmadığı zaman önüne gelen herkes bizlere kendi doğrularını doğru diye ne yapar? Yutturur hale gelebilirler. Allah bizlere hayır versin. Demek ki ehli sünnet dediğimizde Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünneti olacak. Kim bize bir şey getirirse ölçeceğimiz yer burası olacak. Bir amel mi duyduk? Bir gece mi var? Miraç gecesi mi var? yok falan gece mi var? Hemen kitap ve sünnete bakacağız. Varsa biz de yapacağız. Yoksa onun yapılması illa onun dinde olması manasına ne yapmaz? Gelmez. Çünkü fırkayı dalle neydi? Kitap ve sünnetin haricinde kendi söz, düşünce ve davranışlarını Kur'an ve sünnetin üzerine bina etme, onun önüne geçirmeydi. Allah'ın razı olduğu amel, Allah'ın kitabında yazan, Resulullah'ın sünnetinde öğretilendir. Eğer bunlar bu ikisinde yoksa, o amelin makbulluğu da yoktur. Eğer yapılan amel, Allah'ın rızası gözetilmiyorsa, ve Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, bu amel nedir? Mertuttur. Geçersizdir. Ve bütün fırkaların anılması hep fırkayı çıkaran insanların isimleriyle zikredilmiştir. Falan falan falan. Ama ehli sünnet ve el-cemaat dediğimizde kardeşlerin bir isim yoktur. İsme nispet vardır. Yani peygamberin aleyhissalatü vesselamın ve sahabenin yoludur. Ve burada da hiçbir söz düşünce geçerli değildir. Geçerli olan Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetidir. Evet. Allah bizlere güzel bir anlayış versin. Anladığımız doğruları hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Demek ki bu akideye bizler uyduğumuz zaman hem kurtulan fırkadan olacağız hem yardım edilen fırkadan olacağız ve Allah'ın rızasına mazhar olacağız. Ama bu akidenin de bu özelliklerini ne yapacağız? Çok çok güzel öğreneceğiz ve bileceğiz. Ana maddelerini hıfz Çünkü cehalet hiçbir zaman insana hayır getirmez. Aleykümselam var ve ibadetleri yaparken ki ibadetleri saydım kalbin, bedenin, malın yani her yönlü bir nedir? ibadet şekli var. Bunların kabul olması ancak Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulullah'ın sünnetine uymakla mümkün olur. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente, estağfurike ve tuğbili velhamdülillahi Rabbil alemin. Soracağınız sorular varsa buyurun. Yoksa ben müsaade istiyorum. Amin. Ecmail. Amin. Ecmail.